Merhaba, Karantina Belli programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün beden terapisti Günü Zeybekol'u ile beraberiz. Merhaba, ben Zeynep. Nasılsın Günevcim? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Zeynep'ciğim, Eylemcim. gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok sağ ol. <gülüyor> Günevc, istersen bir seni tanımayanlar için kendini tanıtmanla başlayabiliriz. Böylelikle insanlar aslında neler yaptığını da daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Okay tamam bir kısaca geçmişten biraz bahsetmem lazım. Ankara doğumluyum. Üniversite okumak için İstanbul'a geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji mühendisliği eğitimi aldım ve akabinde e, uzun yıllar mesleğimi yaptım. Daha sonra tabii bu süreçte e, spirituality ile çok ilgileniyordum. ilgim daha da arttı. Yani çocukluk yıllarımdan beri ilgileniyorum ama bu süreçte hızlandı ilgim. Ve de tabii ki e, Yaptığım işten de çok tatmin olmadığım bir süreç olduğu için yaptığım meditasyonlar ve aldığım profesyonel destekler yardımıyla mesleği bırakma kararı aldım. Ve hayatımda keskin bir dönüş yaparak son 10 yıldır da beden terapistliği yapıyorum. Böyle. <gülüyor> bir anlamda ilginç de bir hikaye. Çünkü herkes mühendis olmak ister. Mühendislik Türkiye'de hala böyle çok popüler ve idealize edilen bir meslektir. Sen burada. Beden terapisiine dönmüşsün. Biraz aslında beden terapisi ne demek? Ee, bir hasta bu karantina kapsamında düşünürsek beden terapisine neden ihtiyacımız var? Şöyle, evet herkes mühendis olmayı ister. E, fakat ben aslında mühendislikten ayrıldığımı düşünmüyorum bir yandan da. E, çünkü ben artık e, bence en mükemmel makina ile çalışıyorum şu an. Beden, derya, deniz ve bitmek bilmeyen bir bilgi. Onun içinde, o deryanın içinde ve hal oluyorum. Onun içinde yüzüyorum yıllardır. O yüzden ben aslında hala mühendislik yapmaya devam ettiğimi düşünüyorum. Beden terapisi nedir? Bir kere, ya bedenin, varlığımızın parçalarından biri beden. Yani varlığımız, zihin, e, ruh ve bedenden oluşuyor. E, ve e, zihin ve ruhtan ayrı düşünemeyiz e, bedeni. Biraz bu konulara girmek istiyorum sizinle bugün. E, çünkü hayatımız içinde yaşadığımız tüm duyguları bu bedenin içinde yaşıyoruz. E, karantina sürecinde de e, ruhumuzda bırak... ruh... bu sürece ruhumuzda bıraktığı hasarları e, bedenimiz çok yansıttı. Yani bedende yansıdı bilgileri. Birçok insan psikosomatik olarak semptomlar göstermeye başladı. Fiziksel semptomlar göstermeye başladı. Bu, bu süreç bütün bedenlerde ağrıları arttırdı. Boyunlar tutuldu, bel tutuldu. Bir kere hani evde oturduğumuz süreçin dışında ruhsal yarattığı şeyler de bedenimizde çok yansıdı. Beden terapisi nedir deyince aslında... Fiziksel ve ruhsal sağlığımız için e, ya yani bedenimize yaptığımız bilinçli ve sistematik manipülasyonlardır aslında beden terapisi. İşte dolaşımı artırır, e, bedeni canlandırır beden terapisi, sinir sistemini yatıştırır her şeyden önce e, ve e, bedenin sinir sistemini parasympatik sisteme geçişini desteklediği içinde hani sakinlik. Rahatlık, huzur verir beden terapisi. Ee, ve karantina sürecinde de birçok insan aslında bu olumlu etkilerden bayağı uzak kaldı. Ee, birçok insan beden terapilerinin aslında bedende bıraktığı etkileri e, özledi, öyle söyleyeyim. Ee, beden terapisi budur benim için inizcin psikosomatik semptomlardan söz ettin. Boyun bel tutulması gibi. Karantina süreci evde kalabilenler için belirli bir stres kaynağı oldu ama bir de kalamayanlar var. Onlar için de bambaşka bir stres kaynağıydı. Tam da buradan Besel der Kolkun Beden Kayıt Tutar kitabına bağlamak istedim. Travmanın iyileşmesinde beyin, zihin, beden bütünlüğünü vurgulayan bir başyapıt bu. E, toksik stresten bahsediyor. Bu da beyin gelişimini ve bağlanma sistemlerini etkiliyor. Evet. Şimdi toplumumuzun dezavantajlı bir kesiminde bu toksik dediğimiz zehirli stres var. Psikologlara, terapistlere olan ihtiyacımız da sıklıkla takdir görüyor tabii. Biz de bunu işledik kanalımızda ama beden terapisine dair gerekli aydınlanma henüz yaşanmamış olabilir mi bu yönüyle? Sana hı hı. sormak istiyorum. Hı hı. Neler söylersiniz? Şöyle aslında yaşanmamış, ya yani şöyle aslında bu vakti zamanında bayağı bilinmiş. Yani biz şimdi unutuyoruz bunu ve bunu hatırlamaya çalıştığımız bir girdik. Neden? Mesela Ayurveda diye bir bilim var. Ayurveda 5 bin yıllık kadim bir bilgi ve e, tamamen bedeni bütün olarak değerlendirip e, bedeni asla ayırmayan bir sistem. Ve açıkçası senin yaşadığın, bedenin yaşadığı e, ya da insanın yaşadığı bütün e, duyguları, durumları her neyse bedene bakarak çözmüşler. Bedene bakarak teşhis koymuşlar. Bedene bakarak e, tedavi teknikleri yapmışlar. Yani biz bunları e, şimdi yeniden keşfet, Sanki yeni bir şeymiş gibi keşfettik. Halbuki 5000 yıl öncenin kadim bir bilgisi bu Evet, Bedenlerimiz kayıtlar. bahsettiğim kitap çok benim de başucu kitaplarımdan biridir. Ve yıllardır da bunu anlatıyoruz aslında. Ve ben bununla ilgili çok ıı, basit bir örnek vermek istiyorum. Bu yaşadığım bedenin kayıt tutmasıyla ilgili yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak isterim. Ee, yıllar önce bir danışanım e, bana geldiğinde e, bir yaz sürecinden geçtiğini söylemişti. Bir kayıp yaşamış ve yaz sürecinden geçmiş. E, ve bu yaz sürecinde bir anda tak diye kolunu... Kullanamamaya başlamış yani kolunu önden yukarı doğru kaldırdığında omuz hizasından daha yukarı kalkmamaya başlamış bu ruhsal dönüşümden sonra bu yaz sürecinden sonra. Ee, tabii bu yıllar geçmiş aradan ama okul hala kalkmıyor. Ee, kendisi ruhsal çalışmalar yapmış, aile dizimleri, e, hipnoz seansları almış, zihinsel destek almış, işte, psikoterapilere gitmiş, psikologlardan destek almış ve yasın aslında duygusal etkisini temizlemiş kendisinden. Fakat iz düşkü olan bedende. de... Hala bu kayıt durduğu için ve o, o, o bilgi bedenden temizlenmediği için hala yıllar geçse de o kolu kaldıramamaya devam ediyor bu ee, Bana ilk geldiğinde e, peki ne, ne zamandan beri o kol kalkmıyor diye sorduğumda işte babama kaybettiğimden beri diye bir, bir, bir bilgi verdi. E, ve biz e, bir seansta çok bilinçli, çok tabii ki hani orada çok duygusal ve... E, Travmatik bir bilgi yatıyor o omuzda ya o yüzden çok şefkatli bir yerden yaklaşmak gerekiyor aslında bedene. Çünkü çok hassas bir şey bu kayıp ıı, o yaz ve muhtemelen orayı bedendeki etkilerini çözerken de ıı, tekrar aynı duyguları yaşayacak. Çünkü o orası temizlenmemiş bedendeki etkileri temizlenmemiş. Ve e, gerçekten bir seansızda yani bir, biraz böyle duygusal bir seansdan sonra e, o kol gerçekten yukarı kadar kalkabildi. E, kendisi de çok şaşırdı, kendisi de çok hayret etti ve gerçekten o o ana gitti, o duygulara gitti, o karmaşa yaşadı. Yani e, ruhsal olarak, e, psikolojik olarak. O yaz tedavi olsa da bedende tuttuğu kayıdı temizlemediğimiz sürece e, o bilgi bizimle yaşamaya devam edecek. E, o yüzden beden terapistlerine özellikle bilinçle çalışan, e, bedene bilinçle bakan beden terapistlerine artık çok ihtiyaç var. Çünkü e, öyle bir dönemden geçiyoruz ki... E, Artık ruhsal olarak başka bir yerden geçiyoruz, ya yani başka bir, bir evren var, var ediyoruz kendimize, dünya bir başka bir dünya var ediyoruz. Orada bedene bedene bakmadan dönülemez yani birçok guru, birçok günümüzde yaşayan birçok usta bedene bak diyor. Birçok şaman. Bireysel seanslarına ve bana geliyor bu insanlar falan kişiyle çalıştım ve bedenle çalışmamı önerdi. O yüzden sana geldim. Halbuki neler neler yapıyor, neler ne terapilerden geçiyor. Ve o kişiler diyor ki git bedenle çalış. Artık yavaş yavaş o bilinç gelmeye başladı. Ama yavaşça, çok yavaşça gelmeye başladı. Ama dediğim gibi çok değişiyoruz. Dünyamızı çok değiştiriyoruz. Aura'mızı çok geliştiriyoruz. Orada da tabii ki beden, beden terapilerine çok ihtiyaç olduk. Biraz da şu açıdan sormuştum spora dair bir aydınlanma yaşadık gibi düşünüyorum sporun önemine dair ama mesela spor yapan bir bedende de bu bahsettiğin yasın duygusal etkin, etkisinin silinmiş olması ama bedendeki iz düşümünün kalmış olması mümkün. Yani çok fit gördüğümüz ya da e, atletik gördüğümüz e, bir bedende yine e, beden terapisine ihtiyaç olabiliyor. Bu bakımdan da söylediklerini çok değerli buluyorum. Evet. E, açıkçası ona da şöyle bir katkıda bulunabilirim. Spor dediğimiz şey bizim büyük e, kaslarımızı çalıştırıyor yani e, büyük kas gruplarına çalıştırıyor. Büyük hareketler büyük kas gruplarını çalıştırıyor. Fakat bu tarz e, e, sinir sisteminde depolanan ve hani o o bilgi, o o ince bilgiler, duygusal şeyler çok daha derinde derin. O yüzden e, büyük kas gruplarıyla büyük yapılan sporlarda değil, tam tersi e, hareketler küçüldükçe e, yaptığımız hareketin açısı ve büyüklüğü değiştikçe daha küçüldükçe hareketler daha derinimize işliyor, daha derinden bir şeyleri çalıştırıyor ve o kayıtlar ne yazık ki derinlerde oluyor. ya yani büyük hareketler yaptığımız egzersizler sporlardan ziyade daha başka türlü farkındalıkla yaptığımız beden çalışmaları o travmaları daha kolay temizliyor. Hakikaten sözcüklerin çok manalı aslında. Biz hep böyle beden akıl işte ikircikliğinde ben özellikle böyle çok bütün aldığım akademik eğitimde aslında biraz böyleydi ama o bedenle kurduğumuz ilişki işte içinde bulunduğumuz sistemden de çok etkileniyor aslında. Yani nasıl bedeni beden sahip olduğumuz aslında tek fiziksel alan bu dünyada kapladığımız yüzey ve onunla kurduğumuz farklı ilişkiler ya da daha farkındalıklı ilişkiler çok çok önemli. Buradan aslında şeye bağlamak istiyorum. Bu sosyal mesafe ve fiziksel mesafe kavramına. Biliyorsun pandemiyle birlikte hayatımıza bu kavramlar girdi. Kimimiz sosyal mesafe diyor, kimimiz fiziksel mesafe diyor diyor. Bir hani bu kavram sana ne düşündürüyor bir beden terapisti olarak? Bunu merak ediyorum. Bir de bu mesafe kavramını e, yani kinestetik olarak tabii o ilişkiler olmayınca o sarılma dokunma, temas, bütün bunlarla beraber e, böyle baktığında olan bir tane e, ne söylersin? Hı hı. E, sosyal mesafe şu an e, zorunlu olduğumuz e, bir kavram. E, fakat benim çok sevdiğim bir dostum buna yeni bir isim koydu. E, güvenli mesafe diyor kendisi. Çok sevdiğim bir dostum. E, bence de e, güvenli bir mesafe koyacağız aslında. Yani sosyal mesafe değil, güvenli bir mesafe koyacağız. Bence zaten koyduğumuz bu mesafe o kadar da sosyal bir mesafe değil. Neden? E, çünkü aslında bu kadar... Ee, ki, sınırlar çizmişken, e, kişisel sınırlarımızı çizmişken ama global olarak baktığında çok da sınırların kalktığı bir, e, bir dönem aslında. E, o kadar da e, sosyal olarak bir mesafe yok diye düşünüyorum açıkçası. İsminin yanlış olduğunu düşünüyorum o yüzden. E, çünkü e, birçok ustaya diyeyim, e, yine konusunda uzman birçok insana çok rahat ulaşılabilen bir dönem oldu bu. Çok rahatlıkla o bilgisini bütün insan, bu kişiler çok cömertçe paylaştılar ve bir tıkla ulaşabildik bu bilgilere. E nerede şimdi sosyal? Sosyal olarak bir mesafe olmadığını düşünüyorum. Ne güzel ya gidip konserini dinleyemeyeceğim bir insanın konserini dinledim oturduğum yerden evimde çayımı içerken. Bence sosyal olarak bir mesafe yok aramızda ama güvenli mesafe bence çok daha iyi bir kavram. ...kendimizi güvenli tuttuğumuz, virüsü birbirimize bulaştırmadığımız güvenli bir mesafe daha sıcak geliyor okulamlara. Evet. Sonuçta dokunmak bir iletişim modeli aslında. Yani bazı insanlar vardır, iletişime dokunarak kurarlar... Ee, kimse hiç hoşlanmaz dokunulmaktan böyle sarılmak, öpüşmek ay, çok iriti olurlar bu, bu insan niye bana bu kadar dokunuyor kimisi de tam tersi yanında birini so konuşurken sohbet ederken o heyecanla ya kolunu tutar ya sırtını sıvazlar ya omzuna bir şey yapar falan ee, bu istemeden yaptığı bir şeydir çünkü iletişim modeli, o kişinin iletişim modeli budur ee, dokunarak kendini ifade eder Ve bu insanlar için bu tarz insanlar için Zorlayıcı bir dönem oldu tabii ki bu. <gülüyor> e, kabul edersiniz. Hiçbir sevdiklerimize de sarılamadık. E, ben şahsen... ...hani bir kedi ve bir köpek sahibi olmadığım için... ...çok üzüldüğüm bir dönem oldu bu. E, ben çok mobil bir insanım. Hayatımın yarısını başka bir şehirde geçirdiğim için çok gitgeller içinde. Çok yazık buluyordum ya yazık o hayvana hani falan. Bir çiçek bile beslemek benim için çok e, üzücüydü. Yani çünkü döndüğümde o çiçek solacak diye düşünerek evimi bir çiçek bile alamıyordum. E, ama çok çok üzüldüm yani. Bu süreçte bir kedisi bir köpeği olanın çok şanslı olduğunu düşündüm. O dokunma, o temas etme. İhtiyacını en azından... Çünkü hayvanlarımız aslında evlerimizdeki şifacılarımız. Öyle düşünüyorum. Üzüldüm. Ve mesela meslektaşlarım arasında da haberleştiğim meslektaşlarım arasında da şunu anlıyorum ki... ...çok zorlandılar. Çünkü hepsi dokunmatik insanlar. Ve birçoğu da masaj yapmayı çok özlediler. <gülüyor> Bu... Yani sosyal mesafe konusu benim için böyle. Ee, öyle. <gülüyor> Bu müziklerden, konserlerden bahsettin ya hemen aklıma geldi. Bocelli'nin Milano Katedrali'nde verdiği mesela Music for Hope ne kadar güzeldi. 3 milyon kişi izledi diye biliyorum. Ben de izlemiştim, harikaydı. Evet. Benizciğim. Son olarak şahsi karantina deneyiminden konuşalım isterim. Sıklıkla canlı yayınlar düzenliyorsun. İnsanların karantina sürecinde beden terapisinden mahrum kalmamasını sağlıyorsun. Bones for Life diye bir projen var. Uzaktan eğitimler evet. verdiğini biliyorum. Neler yaptın bu dönemde? Evet. <gülüyor> Ee, bu süreç tabii ki hepimizi etkilediği gibi bir ilk zaman, ilk haftası ve be beni de şöyle bir vurdu açıkçası. Şöyle bir salladı. Ne oluyoruz anlamak benim için bir böyle bir şey oldu. Çok fazla basını takip ettiğim için herhalde sallandım. Fakat tekrar gücümü <gülüyor> böyle geri almak için... Ee... Bir, bir çıktım yani şöyle bir sıçradım. Önce e, basınla olan temasımı bir kestim. E, takip etmeyi bıraktım. Her gün ne oluyor bilmek istemedim. Çünkü çok etkileniyordum. Ondan sonra e, yoga ve meditasyona başladım düzenli. Zaten yapıyordum ama o kadar çok koşturuyormuşum ki e, bu son yıllarda aksatmışım ben uzun zamandır meditasyon yapmayı ki hayatımın en büyük dönüm noktalarında hep meditasyon vardır yani o dönüşlerde, o keskin kararlarda e, yeniden var oluşlarda hep meditasyon vardı e, bana tekrar hatırlattı bu süreç e, tekrar kazandırdı bunu bana e, yoga ve meditasyonlarıma e, geri döndüm harcamalarımı tabii ki e, bir düzene soktum e, olarak. Bir, bir liste yaptım yani bu süreçte e, ne yapabilirim hani e, özlediğim ne var diye. E, size çok basit gelecek belki ama biz terapistler için çok önemli olabilir hele kadın terapistler için. Tırnaklarımı uzatıp ojeler sürdüm bu dönemde. Çok çok hoşuma gitti. Çünkü kendimi eğlendirecek ve mutlu edecek e, yollar da aradım yani. Çünkü yalnızım, yapayalnız geçirdim bu süreci evimde tek başıma. E, mutlu olacak ne var? Dedim ki hani çok birebir insanlarla temas halinde bir iş yaptığım için hasret kaldığım bir şey vardı böyle. Yine e, absürt olacak belki ama sarımsak yemeyi çok özlemişim. Bol bol sarımsak tükettim e, bu süreçte. Bu hani sizi güldürmek ve eğlendirmek için söylediğim şeylerdi. E, onun haricinde e, durmak çok iyi geldi. Koşturmamak, durmak dinlemek, ne yapıyorum, ne istiyorum, bu dinlemek. Tabii ki bu süreçte o kendi dalgalanma sürecimi stabil yapıp tekrar kendi gücümü geri alınca dedim ki ben bu sürece nasıl bir katkıda bulunabilirim? Çünkü benim de bir uzmanlığım var, benim de bir bilgi birikimim var. Ben bu sürece nasıl destek olabilirim? Ee, onu da söyledikten sonra böyle içimde aradıktan sonra tabii ki e, aktarmak gerekiyordu insanların beden terapilerine ihtiyaçları var bu en çok da bu süreçte ve evden çıkmadan kendi kendimize nasıl beden terapileri uygulayabiliriz kendimize nasıl masaj yapabiliriz ee, evdeki malzemeleri kullanarak mesela evdeki merdane mutfakta kullandığınız hamur açma merdanesi sizin için nasıl bir masaj? aleti olabilir veya işte çocuk çocuğumuz varsa ve eve saçılmış oyuncakları varsa onlar bizim için nasıl masaj aleti olabilir? Bunlarla böyle küçük diyorlar böyle hoşluk kendimize iyi gelecek ağrılarımızı dindirecek ee, bir takım yani kendime de uyguladığım şeyler bunlar çünkü benim. Onları paylaşmak istedim. Önce bir listesini yaptım. Hani oyunu ağrıyorsa ben ne yapıyorum? İşte bunu paylaşabilirim. Ee, ve sırayla böyle birkaç tane e, canlı bağlantılarla bunları yaptık. Sonra e, tabii ki birçok insanın e, geliri çok hızlı bir şekilde düştü. Yani birçoğumuzun da sıfıra indi. E, ve bu süreçte bu e, Buna da bir katkıda bulunmak istedim açıkçası. Evet Bospor Life'ın bedava derslerini verdim ve hala da veriyorum birçok sistemde bedava ders veriyorum. Söylememde bir sakınca yoktur herhalde bir hızlı kamp vardır şeyde Kaz dağlarında ve hazır kamp bize böyle bir alan sağladı. Host olarak bize bir alan açtı. Ve biz terapistler, hem hoşocu meditasyoncu arkadaşlarım ve beden çalışmaları yapan benim gibi arkadaşlar, orada herkese açık bedava dersler veriyoruz. Hala biz hatta bu hafta benim bir dersim daha olacak. Evet, bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Yani bu dönemi birlikte atlatacağız, hep beraber atlatacağız. Sınırları bence kaldırdığımız bir dönem. Ben de sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedim. Çok teşekkür ederiz sevgili Günüz. Karantina belirliğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.